Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki öykümüzü sevgili Hasibe Eren okuyacak. 100 liraya bir deli adlı kitaptan Nötron Bombası Uygarlığı Kurtaracaktır adlı öyküyü sunuyor. Nötron bombası uygarlığı kurtaracaktır. Birinci, arkadan ikinci dünya savaşının korkunç sonuçlarından çok büyük ders alındı. Bu iki dünya savaşı sonunda görüldü ki uygarlığın büyük yapıtları olan tarihsel anıtlar, büyük yapılar, tapınaklar, köprüler, uygarlığımıza onur veren müzeler, teknik ilerlemelerini hem ürünü hem de üreticisi olan fabrikalar, bütün okul ve üniversite yapıtları, uygarlığın bütün tarihsel belgelerini koruyan kitaplıklar ve bütün büyük kentler yakılıp yıkılıp yok ediliyor. Bu yakılıp yıkılıp yok edilen şeyler uygarlığın ta kendisiydi. Gerek birinci ve gerek ikinci dünya savaşında yıkılıp yok edilen bu uygarlık yapıtlarının onarılması, eski biçimine sokulması, yeniden yapılması çok zor ve pahalı olmuştu. İşte bu sorunu çözmek için çok çalışıldı, çok araştırmalar yapıldı. Öyle bir silah yapılmalıydı ki düşmanı öldürsün ama taşa, betona, toprağa, demire, çimentoya zarar vermesin. Öyle ya hiç kimse betona, demire, taşa düşman değildi. Uygarlığın yapıtlarını oluşturan zavallı taşın, betonun, demirin, tahtanın ne suçu günahı vardı ki yakılıp yıkılıp yok edilsinler? Bütün bu çalışmalar ve araştırmalar sonunda buluna buluna nötron bombası buluşu başarıldı. Görülüyor ki nötron bombası uygarlığı koruyup kurtaracak olan bir silahtır ve yaşadığımız çağın en büyük mucizesidir. Düşünebiliyor musunuz ki tasarlamak bile zor... Uygarlık yapıtları olan yapıların bütün girinti ve çıkıntılarına dek sızacak ve buralardaki bütün canlıları yok edecek olan bir nötron bombası, o yapıların badanalarına, kapa ve pencerelerin boyalarına, yerdeki halılara, perdelerin dantelalarına, aynaların yaldızlı çerçevelerine, duvar kağıtlarına, mobilyaların cilasına dek hiçbir maddesine zarar vermeyecek, pencere camları bile zangırdamayacaktır. Ya Bundan daha insani ve uygar bir silah düşünülebilir mi? Ve böyle bir savaştan sonra sağ kalacak bizler, hiçbir zarara uğramamış olan bomboş kentlerden, içlerinde insan bulunmayan apartmanlardan üstelik möbleli olarak, limanlardaki insansız gemilerden, insansız müze ve okul ve üniversite kitaplıklarından bol bol istediğimiz gibi yararlanabileceğiz. Bütün bu uygarlık kalıtına sahip olacak insanlara yalnızca bir küçük temizlik işi düşecektir. İnsan cesetlerini, İnsan cesetlerinden arta kalan kemik ve kül yığınlarını insandan kalan bu çöpleri toplayıp yok ederek uygarlık yapıtlarıyla süslü güzel dünyamızı arıtmak. Kimileri çağımızın en büyük mucizesi ve bütün uygarlığımızı kurtaracak nötron bombasının insanları öldürdüğü için kullanılmasına karşı gelmektedirler. Şunu unutuyorlar. Hem insanları öldürmeyecek hem de yapıları yıkıp yok etmeyecek bomba. Başka ne işe yarayacaktır? Bir bombayla... Haşereleri öldürücü ilaç pompalarını birbirine karıştırıyorlar. Nötron bombası sinek pompası değildir. Her iki dünya savaşında ölen insan sayısı aşağı yukarı 60 milyon kadardır. O 60 milyon insan ölmemiş olsaydı 30 şunca yıldan beri üreyerek artacaklar ve bugün en az 200 milyon olacaklardı. Zaten sığışamadığımız bize bile dar gelen dünyamıza 200 milyon insan daha eklerseniz dünyamız bütün, bütün yaşanılmaz olurdu. Günümüzde her şeyin sıkıntısı çekilen dünyamızda yalnızca insan sıkıntısı çekilmemekte. Tersine, istenilenden, gereksinilenden çok sayıda insan bulunmaktadır. Bilindiği gibi dünya pazarında fiyat düşürmemek için gereksinilenden çok üretilen tahıl, patates, kahve gibi tarımsal ürünler denize dökülerek ya da yakılarak yok edilmektedir. Bu yüzdendir ki tarımsal planlamada kimi çiftçilere o yıl örneğin tarlalarına buğday ekmemeleri karşılığında sanki buğday ekip ürün almışlar gibi ekilmemiş buğdayların parası ödenmektedir. Dünya pazarında fiyat kırmamak için yok edilen patates, tahıl, kahve ve benzeri tarımsal ürünlerin yakılarak yok edilmesi gibi dünya gereksiniminden fazla bulunan insanları yok etmek çok aleyhimize propagandalara neden olacağından doğru değildir. Bu yüzden insanların sayıları savaşlarda doğal biçimde azaltılarak dünya nüfusunu dengede tutmak en akılcı ve yerinde bir önlemdir. Bugün dünyanın neresinde nüfus artışı önlenmeye çalışılmıyor ki? Hatta bu yüzden nüfus planlaması, nüfus sınırlandırılması yapılmakta ve ürememeleri için insanların cinsel isteklerine bile gem vurulmakta. Hatta kim yerlerde insanlar kasırlaştırılmaktadır. Durum böyleyken nötron bombasının insanları öldürüp demire, taşa, tahtaya, betona, kumaşa, danteleye, kadifeye zarar vermemesini bir eksiklikmiş, bir suçmuş gibi göstermek uygarlığın ne olduğunu anlamamak demektir. İnsan, yaka numarası, ayakkabısının numarası, şapka numarası, telefon numarası, sigorta numarası, evinin numarası, hava gazı, elektrik ve su saatinin numarası, kimlik ve pasaportunun numarası, bindiği otobüs, troleybüs ve tramvayın numarası ve daha pek çok numaralardan oluşan bir sayılar toplamıdır. Öyleyse yine sayıyla ölçelim. 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda 60 milyon insan ölmüş. Bugünkü uygarlık 60 milyon insanı gereksiniyorsa, nasıl daha çok buğday gereksinildiğinde daha çok buğday ekiliyorsa, 60 milyon daha çok insana hedef etmek için de ona göre nüfus planlaması yapılır. Çocuk yapmanın uygarlık yapıtı olan yapıları yapmaktan çok daha kolay ve üstelik zevkli bir iş olduğunu bu konuda deneyimleri olan her kadın ve erkek bilir. Bir müze mi yıkıldı? Yerine müze yapıyoruz. 60 milyon insan mı öldü? Yerine 60 milyon hatta daha çok insan hem de yepyeni ve gıcır gıcır yapılabilir. Nötron bombasına karşı olanların ne istediklerini anlamak gerçekten zordur. Yani nötron bombasının öldürdüğü insanlarla birlikte ille de uygarlığın yapıtı olan müzelerin, bilim laboratuvarlarının, anıtların, tapınakların, okul ve üniversite yapılarının, kitaplıkların fabrikalarında yakılıp yıkılıp yok edilmesini mi istiyorlar? Nötron bombasına karşı olanlar bir de şunu unutuyorlar. Nötron bombasının patlamasıyla ölecek olanlar hiçbir zaman uygarlığın sahibi olan biz uygar insanlar olmayacağız. Aziz Nesin, Sanat Dergisi, 6 Mart 1978 Sevgili Hasibe Eren'e, Nesin Vakfı ve Nesin Yeyinevi adına çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, neşeli günler diliyoruz. <Gülüyor>